Ayetül Kübra kainattan halıkını soran bir seyyahın müşahadatıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tsubihulehü's semavatu's seb'u vel ardü ve men fihinne ve em min şey'in illa yusbihu bihamdihi ve lakin la tefkehun tesbihahum innehu kana haliman gafura. Bu ikinci makam bu ayeti i muazzamayı tefsir etmekle beraber Tay edilen Arabi'yi birinci makamın bürlhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder. Şöyle ki, bu ayeti muazzama gibi pek çok ayatı Kur'aniye, bu kâinat halikını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir sayfeyi tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden, en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki, Gayet Kerem bir ziyafetgah ve gayet Sanat Kerane bir teşihirgah ve gayet Haşmet Kerane bir orduga ve Talimgah Ve gayet Hayret Kerane ve Şevkengizane bir seyrangah ve temaşagah. Ve gayet manidarane ve Hikmet Perverane bir mütalagah olan,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 ve urubiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedbir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikının vücub vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna müşahede şahadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında Lâ ilâh illâ Allah al Vâjib al Bujûd al Lâdî dâl ala Vujûb Vujûdü Hi fi Vâhdatihi Sembâbatu bi Jami' Ma Fi'ıa bi Şahadeti Âzâmeti İhâzeti Hakîketi Teskirî ve Tedbiri ve Tedbiri ve Tanzimi ve Tanzifi ve Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire.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 ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına ve hacir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkar ve ihsanperver perver ve gayet keremkar ve rububiyetperver perver bir hakimi müde birin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir muhtaç olan yerlere yetişir.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 ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiyeyi rahmetinde yapılıyor ve nüzûlüyle "Ve huvellezî yunzilul gaytha min ba'de ve yenshur rahmete ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra râdı dinler ve berke şimşeye bakar görür ki bu iki hadiseyi acîbîce cevviye tam tamına ve yesebihur ra'du bihamdihi ve yekadu sana barqihi yadhabu bil ebsar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet hiçten birden harika bir gürültüyle cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak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 İkinci mertebesinde la ilahe illallahul vacibul vucudilladî delâ ala vucûbi vucûdihil cevv bi cemîi mâ fîhi bi şehâdeti azmeti ihâdeti hakikati teskîrî ve't tasrîfî ve't tenzîlî tedbiril tedbîrî'l vâsi'ati mükammile bi müşâhede fıkrası bu yolcunun cevve dair mezkûr müşahadatını ifade eder İhtar.